Mm-hmm. <laughs> Allah Azze ve Celle Sonbaharda Ağacın yaprakları Döküldüğü gibi Bizlerin de günahlarını döksün Rabbim Bu zamana kadar işlemiş olduğumuz günahlardan Beri olmayı Bizlere nasip eylesin Allah Hiç kapanmayan o tövbe kapısını Bizler için kapatmadan Allah'a halis bir niyetle dönmeyi Allah'a doğru gitmeyi bizlere nasip eylesin. Namazlarda Bakara suresini baştan sona okumak zordur. Ama huşu sahiplerine çok kolaydır. İslam dini de belki yaşama alanında bize zor gelebilir ama Rabbim bizlere huşu sahibi Müslümanlardan eylesin. Eğer bizler huşu sahibi Müslümanlar olursak ne yaptığını ne ettiğini Allah rızası için farkına varan bir perde olursa inşallah Rabbim bizlere de birçok şeyleri kolaylaştıracaktır. Değerli kardeşler sahabeler bir gün mescitte Hz. Bilal'i görüyorlar. Bakıyorlar ki Bilal Efendimiz tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Çocuklar gibi oynuyor. Ve halden hale giriyor. Bir neşe içerisinde sahabeler bunun bu halini görünce biraz endişeye kapılıyorlar. Tabi hemen olayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a intikal edip diyorlar ki Ya Resulullah durum bundan ibaret. Bilal çocuk gibi hareketler yapıyor, tuhaf tuhaf sesler çıkartıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise gidelim bakalım Bilal'den ne olmuş diye mescide geliyor. Mesle gelir gelmez Bilal Efendimiz'e geliyor Aynı dedikleri gibi Peygamber Efendimiz geliyor Bilal'e diyor ki Ey Bilal ne oldu Neyin var Niye böyle tuhafta hareketler yapıyorsun Bilal Efendimiz diyor ki Ey Allah'ın Peygamberi Sallallahu aleyhi ve sellem Eğer Allah Bilal'e hidayet etmeseydi sen köle Bilal'i diyorsun, nerede bulurdun? Eğer Allah Bilal'e hidayet etmeseydi, Bilal şimdi nerelerde olurdu? Allah Bilal'e bildirmeseydi, ben şimdi bu İslam'ın dinin nereden bilecektim? İşte ben onun heyecanıyla, İslam dininin nimetinin ve güzelliğinin neşvesiyle kendimden geçiyorum, halden hale giriyorum, bir anda çocuklar gibi sevinesim geliyor. Benim de orayım budur ey Allah'ın Resulü diyor. İslam dinine girince bende bir sevinç hasır oldu. Hidayetten dolayı da bu şekilde seviniyorum diye karşılık veriyor Bülalık Efendimiz. Kardeşler peki biz size soralım. Allah Azze ve Celle bizlere hidayet etmeseydi biz nereler dururduk? Allah bizlere imanı vermeseydi, ihsanı vermeseydi, ihlası vermeseydi. Müslüman kardeşlerle birlikte orma nimetini vermeseydi. Kim bilir biz nerede olacaktık Belki köşe başlarında Vurulan adamlardan kişilerden biri de biz olacaktık Kötü yollara düşen insanlardan biri de biz olacaktık Ama Allah Farklı bir şey murad etti Farklı bir şey diledi Bizleri İslam nimetine Bahşetti ve elhamdülillah ki bizleri İslam nimetine Verdi ve biz şu an Elhamdülillah ki Müslümanlardanız Kardeşler İslam dini zaten tek başına Büyük bir nimet Farkında olana Bu İslam dini sadece bir nimet Ama Allah'ın türlü türlü nimetleri var Şu bizim üzerimizde. Aldığım bir nefes Büyük bir nimet Ama insanoğlunun tabiatında şöyle bir şey var Bizler bir şeyin Değeri gittikten sonra kıymeti gittikten sonra Gözümüzde farklılaşıyor Gözün gördüğü zaman çok fazla kıymetini bilmezsin ama göz gittiği zaman hemen farkına varırsın. Gençliğin varken kıymetini bilmezsin. İslam için koşturmazsın. Ama gençliğin gittikten sonra kıymetini bilmeye çalışırsın. Malın mülkün vardır. Allah için infak etmemişsin. Malın gittikten sonra keşke o kadar malım vardı. Allah yolunda infak etseydim dersin. Kardeşler bir nefes iki kere şükrü gerektiriyor. Bir nefes basit. Çekiyorsun havayı bittin. Ama o içine almış olduğunu bir nefes, iki şükür gerektiriyor. Bir aldığın için, iki verdiğin için. Aldığın nefes, eğer o nefesi almasaydın yaşayamayacaktın. Verdiğin nefes, eğer o nefesi vermeseydin boğulacaktın. Bu nefes dediğimiz oray küçücük bir nimet. Ama Allah bu nimeti bizlere bahşetmiş, şükrünü bizden istiyor. İslam dini de böyle büyük bir nimettir bizim için. İman da büyük bir nimettir. Peki kardeşler bu imanın kıymetini, bu imanın değerini şu anda elimizde varken, şu an hidayet dairesinin içerisindeyken kıymetini bilmemiz lazım. Nasıl bileceğiz? Allah'ın evlerini, Allah'ın sohbet meclislerine gelerekten bileceğiz. Bir adam Medine'de Allah Resulü ve Vesselam'ın mescidinin yanında otursa, Medine'de en yakın evlerden bir evde o adamın olsa ama o adam Peygamber Efendimiz'in sohbet meclislerine gelmese o adam birçok nimetin farkına varamaz. O adamın o nimetlerin farkına varabilmesi için Allah Resulü ve Vesselam'ın sohbet meclislerine gelip gitmesi lazım. Gelmeyen adam nereden bilecek? Biz ilme muhtaç yaşıyoruz. Cehaletin karanlığı içerisindeyiz kardeşler. O halde iman ve İslam nimeti gözümüzün önünde. Olayı meleklere iman bölümüne getireceğim. Ama evvela biz neyiz, ne yapmamız lazımın cevabını bulalım. Ondan sonra meleklere iman boyutuna geldiğimiz zaman tam inşallah mata manasıyla oturacak her şey. İman da gözümüzün önünde, İslam da gözümüzün önünde. Günahkar mıyız? Günahkarız. Bizler günah işlesek bile Allah'ın yolundan inşallah vazgeçmeyeceğiz. Bazı insanlar vardır bir günah işler, iki günah işler. İşlemiş olduğu günahlar kendilerine galibe çalar. Şeytan vesvese verir. O vesveselerden dolayı o günahlardan dolayı sohbet meclislerini terk ederler. Allah'ın evini, Allah'ın dinini her şeyi terk ederler. Ama inşallah bizler bir yolda yürüdüğümüz zaman tökezlesek de inşallah asla ve asla tökezleyip de yere çakırıp karanlardan olmayacağız. Bir dedik mi daha fazla Allah'ın dinine sarılacağız ki Allah bizi affeylesin o zaman. Allah bizleri o zaman affeylesin. Kardeşler iman ve İslam nimeti gözümüzün önünde duruyor. Elhamdülillah ki sohbet meclislerindeyiz. Rabbim bizlere tekrardan bu nimeti bahşetti de bize tekrardan buraya kadar getirebildin. Bu iman öyle güzel bir nimet, öyle güzel bir meyve ki içine alan adam değişiyor. İman içe kadar nüfuz ettiği zaman değişiyor. Yeter ki biz hakiki manada birçok şeyin farkına varabilelim. Evet. İman dedik bir kalbe girdiği zaman onda büyük bir değişimler meydana getirir. Mesela bir Ömer'i düşünün Hz. Ömer radıyallahu an Müslümanlara işkence yapan bir adamdı Müslümanları döverdi sırf İslamiyet'e girdiğinden dolayı kadını dövdüğü zaman Allah'a yemin olsun ki ben sana acıdığımdan dolayı değil yorulduğum için seni bırakıyorum diyen Ömer İslam'la şerefleniyor imana erişiyor ondan sonra öyle bir imanı kıvama geliyor ki Ya ya İlel Cebel dediğinde bir mescidin içerisinde binlerce kilometre uzakta olan bir askerin komutanı Sariye adındaki kişi Ömer'in sesini binlerce kilometre öteden duyabiliyor. Bunu ve nasip eden Allah. Neden bunu nasip ediyor? İman. İman. Hüvih bin Adi radıyallahu anh Allah tarihinin şerefini, şanını arttırsın. Mekke'de esir tutulduğu zaman, Mekke'li müşrikler tarafından esir tutulduğu zaman onun yanına geldiklerinde bir de bakıyorlardı ki ne hapishanenin, demir parmaklarının arasında, içerisinde üzümüyor. Ona o Mekke'nin ortamında hiç de mevsimi olmadığı halde üzümü getiren kim? Allah. Allah getiriyor. Alimran suresinde geçtiği üzere Zekeri Aleyhisselam ne zaman ki Meryem, Meryem Aleyhisselam'ın yanına geldi Vajeda indehar rizka, onun yanında bir rızık buldum. Dedi ki, ey Meryem, sana bu rizka kim getiriyor? Hademin indillah. Dedi ki, bu Allah katmandır. Bu nimetleri veren Allah niye veriyor? İman çünkü bir kalbe girmiş, onda değişim meydana getirmiş. E bakıyorsunuz, Ala el Hadrami denilen zat, sahabenin İçerisinde yer almış, türü, türlü türlü savaşlara katılmış. Kendisi öyle bir yiğit bir komutan ki düşmanı kovaladığı zaman Ebu Hureyre de o ordunun içerisinde denizin kenarına geldikleri zaman gidemiyorlar. Ale'l-Hadrami elini Allah-u Teala'ya Ya Halim, ey azim olan Allah dediğinde, ey Müslümanlar atlarınızı denize sürün dediğinde Sanki atların altında bir yer var, kumdan kum taneleri varmış gibi denizin üzerinden bütün ordu geçip gidebiliyor. Bunu veren kim? Allah. Niçin veriyor? İman. Ve bu zat diyor ki: "Ya Rabbi ben öyle bir şehit olayım ki ne Kimse benim cesedim bulmasın, benim cesadımın cesedim mezarın içinde bile kimse bulmasın." Dediklerinde adam vefat ettikten sonra bir münasebetle mezarını açmak için gittiklerinde mezarın içinde bir adamın cesedini bulamıyorlar. Böyle adamlar. Ebu Müslimel Halvani denilen zat Rahimahullah orduyu toplar savaşa gider. Savaşa gideceği zaman denizin etrafından Dijne nehrine yani kenarından karşı tarafa geçmek istediğinde dua eder. Bütün ordu karşıya geçer. Yürüyerekten denizin üzerinden giderlerden. Karşı tarafa geçtikleri zaman Ebu Müslüman Halvani derdi ki Ey Müslümanlar bir şey unuttuysanız geriye dönüp alıp gelebiliriz dediğinde ordudan bir tanesi evet ben unuttum dediğinde Adam tekrar elinden tutuyor, denizin ne nehirin üzerinden yürüyerek karşıya geçiriyor. Nehirin içerisinde bir ağacın üzerinde çanta asılı kalmış, onu alıp tekrardan gelebiliyor. Bunu nasip eden Allah, niye nasip ediyor? İman. Bu anlattığım şeyler hikaye değil. Birilerinin garene getirmek için uydurduğu bir efsane de değil. Şimdi bu zatların oluşumlarına bakın. Bir andaki o cahil, cahil bir hayattan daha sonraki imanlı bir hayata gidişlerine bakın. Bunlar bahseden Allah'tır işte kardeşler. Ve bu Allah bir sahabeye aynı bunun gibi bir güzellik nasip ediyor. Belki sürekli sohbetlerimizde niye bu kadar iman meselesine değiniyoruzun cevabı aslında burada kardeşler. Bugün biz iman yönünden zayıf Müslümanlarız. İmanımız eksi yönlerde gidiyor. Bir türlü artılaştıramıyoruz. Bir türlü kendimize gelemiyoruz. Sahabelerden Usaid bin Hudeyr radiyallahu anh Sesi çok tatlı birisi. Çok da güzel Kur'an-ı Kerim okuyan birisi. Bir gece vakti insanlar uykudayken, ortam sessizken, Rivayetlere göre Bakara suresi Bir rivayete göre Keh suresini okuyor Bakara suresinin ilk ayetlerini okuduğu zaman veya da Keh suresine başladığı zaman Bir anda atı yanında oğlu Yahya yatıyor Onun yanında yine atı bağlı Keh suresi veya da Bakara suresine başladığı zaman Bir anda atı hırçınlaşıyor Okumayı kesiyor biraz zaman geçtikten sonra tekrardan bir daha başlıyor. At yine hırçınlaşıyor. Bu sefer çekiniyor biraz. En sonunda biraz uzunca okunduğu zaman atı öyle bir hırçınlaşıyor ki bir önceki hırçınlaşmasından daha ciddi, daha şiddetli. Bu sefer Usaib bin Huday diyor ki okumayı kestim. Çünkü diyor korktum ki at oğlum Yahya'yı çiğneyebilir. Çünkü at hırçınlaşıyor. Kendinden geçiyor at. Böyle olunca bu ser okumayı kestim. Sabah olduğu vakit diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittim. Kardeşler burada ince bir şey söyleyelim. Yani gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o toplum içerisinde yaşaması güzel bir nimet. Oldu. Baksanıza başları sıkışıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Adam büyük günahlar istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Gidiyorlar, diyorlar ki, ey Allah Resulü ben büyük bir güneş dedim. Allah-u Teala benim için dua eder misin? Allah Resulü Aleyhisselatü elini kaldırıyor, dua ediyor. Allah-u Teala'na affedir. Bizim hikayesinde çok büyük sanatımız aslında bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 yıldır nedir? Uzaktayız. Yani böyle canı sıkılan, morali bozulan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor. Derdini açıyor, Peygamber ona derdine derman oluyor. Veya da bir söz söylüyor. Ve ona diyor ki ne, sabre sana cennet var dediğinde adam uçarak evine gidiyor. Artık bütün beraber gelse ne olacak diyor. Biz ondan sonra gelen sahabelerin de hallerinin dertlerine çok yanıyoruz kardeşler. bu rivayetlerden. Hazreti Ali de böyle bir gün dertleniyor. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz dertlendiğinde peygamberin yanına gidiyor. Ama o gün böyle mahzun bir şekilde oturuyor, dertlenmiş. İçi böyle kederle dolmuş. Bir tane adam geliyor diyor ki ne, ey Ali ne Hazreti Selvi diyor ki ne üzülüyorum ama diyor insan bütün insanlar gibi ben de üzülüyorum benim üzüldüğüm gibi bütün insanlar da üzülüyor ama şunu öğrendim ki ne diyor siz diyor dünyaya geldiğiniz zaman kederler sıkıntılar var mıydı? Yok diyor. dünyaya geldi zaman kimsenin kederi sıkıntısı yok peki ya adam diyor insan öldüğü zaman yanında kederi sıkıntısını götürür mü? Yok bu dünyada neyin varsa ne ne derdim varsa burada kalıyor götüremiyorsun o zaman diyor gelirken olmayan kederler, giderken de gidemeyecek olan kederleri bu dünyada bırakmak lazım. Çok da fazla umursa almak lazım. Teselli veriyor. allah Teala öyle insanlar bize de nasip etsin ki sıkıştığımızda nasihatini dinlemeye gittiğimizde bizi böyle ferahlatsın. İşte bu sahabe Usaytun Hudayr'de gidiyor. Allah Resulü Aleyhi ve Vesselam'a ve diyor ki ya Resulullah durum bundan ibaret. Okudum at hırçınlaştı, okudum hırçınlaştı, at kendinden geçti dediğinde daha sonra ben şöyle kafamı semaya doğru kaldırıp baktığım zaman diyor bir bulut gibi diyor gölgelerin olduğunu gördüm ya Resulullah sanki diyor bir hani şu kandiller vardır ya köylerde kullanılan böyle zeytinyağıyla çalıştırılan vardır ya gazla çalışılan onun gibi diyor böyle bir misbah bir kandil gibi bir nurani varlıkların diyor kafamı kaldırdığında bulutların üzerinde gördüm ey Allah'ın Öyle bir Kur'an okuyacaksın ki onlar gelecek. Usayb bin Hudeyr bunların ne olduğunu bilmiyordu. Allah Resulü'ne salat ve selam söyleyince Allah Resulü dedi ki: "Til kelmele icetu kana tastemiu ya Usayb ve lemadaita fi qiraatik la raha hanna su welem tastatir." Ey o görmüş olduğun şeyler meleklerden. O gördüğün nurani varlıklar, meleklerdi. Seni dinlemeye gelmişler. Seni dinlemeye gelmişler. Eğer sen kıraatına devam etseydin, okumana devam etseydin, okumana devam etseydin, onlar gözden kaybolmayacaklardı ve bütün insanlar o melekleri aynel yakın bir şekilde göreceklerdi. Söyleyen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir rivayet sahih. Sen okumaya devam etsen o gökte görmüş olduğun melekler böyle inecek, yanına doğru inecekler, sen dinlemeye gelecekler. Bütün insanlar da birebir melekleri görecekler. Hatta başka rivayetlerde keşke okumaya devam etseydin ey Hüseyin insanlar da melekleri görürler diyor. Yani sen Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğun zaman melekler sana gelecek kardeşler. Öyle içten, öyle samimi okuyacaksın. Biz gibi 5-6 sayfa okuduktan sonra havaya sağa sola bakmana da gerek yok tabi. Acaba geldirelim filan. İman olacak. İman. Az sonra meleklerin insanlar olan münasebetlerini anlattığımız zaman anlayacaksınız kardeşler. İman olduğu zaman melekler zaten senin yanından ayrılmaz. Niçin peygamberlerin yanında melekler ayrılmıyor? Niçin Cebrail bütün peygamberlerin arkadaşı, yoldaşı? İman var peygamberlerden. Okumaya devam etseydin eğer onlar diyor insanlar onları görecekti ve asla diyor uzaklaşmayacaklardı. Burada kardeşler bir münasebetten bahsedelim. Melekler nurani varlıklardır. Meleğin erkeği dişsiz olmaz. Nurani varlıklar. İnsanlar çamurdan yaratıldığı gibi şeytan ve cinler ateşten yaratıldığı gibi melekler de nurdan yaratılmışlardır. Melekler kardeşler Asıl suret itibariyle nurani varlıklardır. Onları mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam da gördüm. Hira dağından aşağı indiği zaman Cebrail'i gördü değil mi? Onu gördüğü zaman ne diyor? Boyu yerle gök arasındaydı. Kanatları vardı. Bir kanadının ucu doğu ufkunun en uç noktasına kadar gider. Öbür ucu ise batı ufkunun en uç noktasına kadar giderdi. Gözüyle gördüğün en uç noktaya kadar kanadı giderdi. Belki de asıl suretiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gördü. Melekleri görenler oldu yine. Kimisi nurani varlıklar içerisinde gördüler mi? Gördüler. Bedir'de de sahabeler gördü melekleri. Ne diyor sahabe? Daha kılıcı kaldırıp diyor vurmadan diyor müşriğin önündeki kafası kopuyordu. Diyor. Kim vuruyor? Melek vuruyor. İbrahim Aleyhisselam da gördü. Evine geldikleri zaman nedir? Üç tane Gençten delikanlı, güzel suretli olan insanlar gelmesi değil, melekler olarak melekler çeşitli suretlere girip de gelebiliyor. Lut Aleyhisselam da gördüm. Ve onlar çeşitli suretler değiştirerekten görebilirler. Sahabeler de gördüler. O bize meşhur iman, İslam, ihsan hadisini söylemeye gelen Cebrail Aleyhisselam bir insan suretinde geldiği zaman Hazreti Ömer de onu gördüm. Diğer sahabeler de gördüm. Ne dedi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Ey Ömer o gelen Cebrail de size dininizi öğretmeye geldi. Onlar da gördüler. Sahabelerden deh yatur kelbi var. Suret yönünden çok yakışıklı ve sabır. Melekler Cebrail aleyhisselam özellikle vahiy getireceği zaman deh yatur kelbinin kılına girer Peygamber Efendimizin yanına gelir oturur vahiy o şekilde getirirmiş. Melekler bu şekilde kardeşler ama Şöyle bir şey anlatarım. Az sonra meleklerle insanların münasebetini zaman göreceksiniz kardeşler. Melekler her yerden. Eğer sizler melekleri görseydiniz, inanın yaşamaya güç yetiremezdiniz. Yaşayamaz, yaşayamazdınız. Onların her alanda görgü onları her alanda gördüğünüz zaman, sohbet meclislerinde gördüğünüz zaman, evinizde gördüğünüz zaman, yollarda gördüğünüz zaman. Ta ki yatak odanızda gör, görene kadar kardeşler, asla ve asla rahat bir şekilde yaşayamazdınız. Allah'ın bu da bize bir ikramıdır, nimetidir değil mi? Göremiyoruz elhamdülillah onları. Bazen bazı insanların nuran şekillerde gelebilirler mi? Gelebilirler. <gülüyor> Afgan topraklarında, Afganistan'daki böyle medreselerde gençler böyle ilmi tedrisat gördükleri zaman, güzel güzel derslerini gördükleri zaman gök semanın üzerinden aynı Usaykun Hudeyra e gelen nurani varlıklar o medresenin de üzerine geliyor. Ve biz iyi bunu görüyorlar. Suriye savaşlarında da görüyorlar değil mi kardeşler? Adam cesede alıyor. Herkesin gözünün içine baka baka bir ceset alıp götürüyor. Kimse bir şey diyemiyor, kimse tanım üretmiyor. Allah gönderiyor kardeşler. Allah ama hakiki bir iman olması lazım. İman gerekiyor. Melekler böyle varlıklar. Nurani varlıklar ve biz onları göremeyiz. Görseydik yaşayamazdı. Görseydik yaşayamazdık. Onun için mesela kardeşler diyorlar ki insan hayvanla meleğin ar arasında orta bir mer mertebede yaratılmıştır. İnsan hayvanla melek arasında yaratılmıştır. İnsanın içerisinde hayvansal içgüdüler var. Ama melek, meleki dediğimiz o temayüller de var. İnsanın nefsi eğer Allah'ın rızasına uymuyorsa hayvanlaşmıştır. Hayvan olma yolunda gider. Ama insan ne kadar şükrederse, hamd ederse meleklerin seviyesine çıkar. Eğer bir insan bu dünyaya gelip de niçin yaşadığını, bu dünyada ne işim var, ne yapacağım sorusunun cevabını bilmeden yaşıyorsa... O adam hayvan derecesine düşmeye doğru gidiyordur. Ama bir adam da hayır kardeşim benim bu dünyadaki yaşatım tevhid için, Allah rızası için, Allah'ın dini için, İslam şeriatını hakim kurmak için, ahlaklı birer Müslüman olmak için gibi duygularla yaşıyorsa o adam da melek seviyesini yükselmiştir. Artı yüksektir. Melek seviyesine uğraşan adamlar bu dünyada kalmayı istemezler. Ama hayvan derecesine düşen insanlar ise öbür tarafa gitmeyi istemezler. Onun için bu ince noktayı kardeşler asla asla kaçırmayalım. İnsan içerisinde var olan hayvansal içgüdüleri bertaraf etmemiz lazım. Ben insanım, istedim her şeyi yaparım demek sizi hayvanlığa götürebilir. Burada Müslüman arkadaşlar tenzih ederiz. Dikkat ederim kardeşler. Onun için insan melekce bir hayat yaşaması lazım. Mesela melek demek, destek demek, dayanak demek. Bir şey, bir şeye dayandığı zaman melek diyorlar. Mesela şöyle bir tabir kullanıyorlar. El galbu milakul cesedin Kalp cesedin dayanağıdır. Kalp cesedin cesedi ayakta tutan en temel unsurdur. Çünkü sen kalbi gittiği zaman cesedi gider. Neyse peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. İnsanın, insanda bir et parçası vardır ki o iyi olduğu zaman bütün ceset iyi olur. O kötü olduğu zaman bütün ceset kötü olur. Dikkat edin agah olun o vücudunuzdaki et parçası kalptir diyor Allah Resulü ve Vesselam. İnsanla melek ilişkisi kardeşler önceki binlerce, milyarlarca seneye dayanmış Ne zamana? Ta... Adem aleyhisselamın yaratılmasına kadar. Melekler, Adem aleyhisselam insanlık yaratılmadan önce de varlardı. Ne zaman varlardı Allah bilir. <gülüyor> Allah Celle, o iddara Rabbu kelil inni jain fil ardi khalifa. Qalu ataj fiha men yusdu fiha wysfik al dima. Vanehnu nsebihu ve nqadisulak. Qal inni surede. Hatırla ki bir vakit Allah meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler de dediler ki ey Allah'ım ya Rabbi. Yeryüzünde fitne çıkartan, kan döken, fesat çıkartan insanları mı yaratacaksın? Biz seni tesbih ediyoruz. Sana hamd ediyoruz. Seni uruluyoruz. Niye insanoğlunu yaratmaya gerek duyuyorsun ya Rabbi diye? Küçük de olsa bir itiraz mahiyetinde değil tabi ki ama hikmetini anlamaya çalışma sorusudur aslında bu. Böyle sorduklarında tabii ki Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Yani ey melekler size vermiş olduğum ilim ilim sınırı bellidir. Siz her şeyi bilemeyebilirsiniz. Sizi bir vakit bir yere kadar getirdim oraya kadar bilmeniz yeterli. Ondan sonra ulaşacak olan şeyleri ben bilirim diyor Allah Azze ve Celle. Yani işin hikmetini ben bilirim. İnsanoğlunu yaratmanın hikmetini ben bilirim. Alimler arasında bile ihtilaf var kardeşlerim. Melek müstün, insan müstün. Alimlerin cumhurunun görüşü insan melekten daha üstündür. Neden? Çünkü diyorlar ki Allah Azze ve Celle o surenin yine devamında Rabbin meleklere dedi ki ne? Adem'e secde edin. Demek ki Adem büyük. Melekten daha büyük ki Allah secde etmelerini emrediyor. İnsanın meleğe secde ettiği yok ama meleğin insana secde ettiği vardır. Bundan dolayı alimler ne diyor? İnsan melekten üstündür. Ama nasıl üstün olacak? Salih bir şekilde yaşarsan. Yoksa soğukta gezen iti kopu ben de melekten üstünüm dese asla geçersizdir. Doğru değil. Salih bir şekilde yaşarsan melekten üstün olabilirsin. Çünkü melekleri kardeşler, ilim sınırlı verilmiş. İnsana sınırsız. Mesela insanoğlu bir proje geliştirebilir değil mi? Kafasından bazı şeyler tasarlayabilir, mimari şeyini anlatıcı yapabilir, dekorasyonu çizebilir, ev yapabilir, her şeyi yapabilir. Bugün mesela teknolojik aletlere bakın. Melekler onu yapamazlar. İnsana Allah öyle bir ilim vermiş ki o ilimle her şeyi yapabiliyor. İnsanoğlu üretken. ham melek üretken değil. Melekler yaratıldıklarından bu yana ilmi şeylere aynıdır. Bazı melekler vardır daima kıyamda durur, bazı melekler vardır rükuda durur, bazıları da sürekli secdedir. Asla secdeden başını kaldırmazlar. Asla kıyamdayken bir de asla rükudayken bir de kıyama kalkayım demezler. Bütün meleklerin görevleri farklı farklıdır. Yeryüzünde belki milyonlarca melek vardır kardeşler. İşte bizim meleklerle olan ilişkimiz Adem Aleyhisselam'a dair. Ama kardeşler bir şey söylerim ben. Aslında melekler her zaman bizim yanımızdaydı. Her zaman. Biz farkında değildik. Mesela Adem Aleyhisselam cennete gireceği zaman da melekler yanındaydı. Yeryüzüne ineceği zaman da melekler onunla beraber indirer. Adem Aleyhisselam vefat. Adem Aleyhisselam ilk yaratıldığında ilk selamını gitti meleklere verdim. İlk selam melekler aldı. Adem Aleyhisselam yine sahih hadis geçiyor. Sahih-ül Cami adlı eserde geçiyor. Adem Aleyhisselam Vefat ettiğinde Adem Aleyhisselam'ı nasıl gömeceklerini bilemedi insanlar. Melekler geldi, Adem Aleyhisselam'ı yıkadılar, Adem Aleyhisselam'ı kefenlediler, defnediler, göndürer. Bunu yapan da meleklerden. Yine melekler, insanoğlu doğumu esnasında annesinin karnındayken yine melekler senin yanına geldi. Senin rızkını yazdılar, ecelini yazdılar, senin amelini yazdılar. İyi adam mıdır, kötü adam mıdır onu da yazdılar. Melekler her yanımızda vardı. Sen vefat etme esnasında da yine melekler geldi. Ölüm meleğiyle beraber ya diyelim ki insanın ruhunu kabz etmeye gelen kötü melekler ya da insanın ruhunu kabz etmeye gelen iyi melekler de yine geldiler. Senin başucunda durdular. Ama kardeşler melekler hiçbir zaman bizim hayatımızdan çıkmadılar. Amellerini korudular. Sen korkuyordun bu kadar amel işledim ne olacak? Allah sana gönderdi. Kiramen, melekleri gönderdi. Kıramem katibi dediğimiz melekler gönderdi değil mi? Sağında ve sorunda sürekli yanlar. Arar. Onlar senin amellerini yazıyorlar. Ama başka Kaf suresinde geçtiği üzere ne diyor? "Me yal kadim min illa ladayhi rakibun atid. Onlar bir kelime ağızlarından çıkartmaya dursunlar. Hemen rakib ve atid adında iki tane melek onları hemen yazarlar. Allahu Allah. Yani benim ağzımdan çıkacak küçücük bir kelimeyi de o rakip ve ati adı melekler yazacaklar mı? Evet yazacaklar. Ağzından çıkan kelimeler yazılıyor. Onun için Müslüman ne alacak? Dikkat edecek. Önümüzde duran cihazlar nasıl sesler kaydediyor değil mi? Nasıl böyle kamerayı aldığı zaman bütün hayatını böyle kamera alınma imkanın var alabiliyorsun. Yaşantını, ses kaydını alabiliyorsun seslerini. O zaman demek ki kardeşler oradaki melekler daha titrizler. O zaman Müslüman gözünde temiz olacak, düzgün bakacak. Müslüman özünde temiz olacak, Müslüman sözünde temiz olacak. Kullandığı keramlara dikkat edecek. Diyecek ki benim ağzım Kur'an yoludur, ben kötü raflar edemem kardeşim diyecek. Bazı abes kelimeler duyuyoruz Müslümanların ağzından. Bazı küfür duyuyoruz. Bazen nahoş kelimeler, hoş olmayan şeyler görürüz. Bazen argo kerimeler duyuyoruz. Asla kardeşler, yakışmaz bize. Rakip ve atid adına melekler o küfürleri de yazıyor. Ama sen Sübhanallah desen, onu da yazacaklar. Sonra melekler her yerdeler. Mesela yine melekler, insanlara diyor hayırı öğreten kişilere melekler dua ederler. Yani sen bir tane Müslümanını köşeye çeksen, gel kardeşim sana bir hadis anlatayım desen, melekler hemen sana dua ediyoruz. İbn-i Hibban'da geçen bir sahip senetli bir rivayette ise ne diyor biliyor musunuz? Bir Müslüman bir Müslümanı ziyarete gittiği zaman, başka rivayette hasta ziyaretine gittiği zaman Allah oraya yetmiş bin tane melek gönderir. Yetmiş bin tane. Eğer o adam diyor sabah gittiyse akşama kadar o melekler derler ki ya Rabbi sen bu kulunu affeyle. Senin için istiğfar dilerler Rabbilerine. Bu da bunu normal adam değil melekler Tövbe istiğfar ediyor. Ya Rabbi sen Eğer akşam gitmişse sabaha kadar melekler tövbe istiğfar eder onun hakkında. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Melekler her yerde. Bazen sen zannedersin ki sohbet meclislerinde kimse yoktur ya. Ya niye bu kadar az gelmişiz ya? 3-5 kişi. Yanılıyorsun. Orada öyle melekler var ki dedim ya şöyle göz kapımız bir açısa bir görsek var ya. Bizler eminiz ki şu Allah'ın evinde belki binlerce melek var. Niye gelmişler? Allah'ın dini anlatılıyor da onun için gelmişler. Siz niye geldiniz? Melekler de onun için geliyor. Öyle sayıda şeyler var ki kardeşler bu noktada. Melekler diyor Allah'ın gezici melekleri vardır. Gezerler. Neredeyki bir Allah'ın bir sohbeti varsa... Allah'tan, dinden, Kur'an'dan, imandan bahsediliyorsa melekler hemen içeriye girerler. Otururlar, dinlerler. Ve son inşallah burası da öyledir. Kapı kapandı zannetme melekler giremez. Gelirler Allah'ın izniyle. Gelirler ve diyor ki orada var olan insanların isim listesini tutarlar. Allah'a çıkarlar, Allah'a götürüp isim listesini sunarlar. Derler ki ya Rabbi falan adam falan falan falan şu an burada. Al sana rapor ediyoruz. Niye gelmişler? Allah'ın dinini öğrenmeye gelmişler. Say şerif kardeşler. Yani birlerini göreyana getirmek için söylemiş bir değil abi sakın öyle anlamayın. Say şerif. Sonra melek melekle bu şekilde söylediği zaman Allah azze ve celle'ye sonra şunu da ekliyorlar. Ya Rabbi işlerinden birkaç tanesi vardı. Öyle sadece uğramışlar. Her yani amansızla sohbet muhabbet dinlemek değildi. Sadece oradan geçerken uğramışlar ya Rabbim. Hani öyle insanlar olur ya. Kapı açıktı girdim gördüm yani. Öyle insanlar da oluyor bazen. Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musunuz? Ben o insanı da affettim. Çünkü o okullarımın arasında olan kişi kötü olamaz. Allah asla bırakmıyor kardeşler. Allah firavundan bile ümidini kesmiyor. Allah firavundan bile ümidini kesmiyor. Ne diyor? Ey Musa firavuna gittiğin zaman ona yumuşak kelime söyle ona yumuşak vurur. Belki öğüt alır. Allah Firavun'dan vazgeçmeyi kardeşler. Sen Allah rızası için buraya geldiği zaman senden niye vazgeçsin Allah'tan? Sen Allah'tan vazgeçmediği sürece Allah senden vazgeçmez. Melekler hınca doldurur ve buradaki isim listesini inşallah götürürler Rahman'a sunarlar. Dua ederim de kardeşler o isim listesinde bizlerle gidelim de Allah'tan bizlerle övünsün. Desin ki şu kullarıma bakın. İşleri, güçleri bırakmışlar. Beni zikretmek için buraya gelmişler. Beni anmak için toparlamışlar. Elhamdülillah. İnşallah Rabbim üzeri onlardan eylem kardeşler. Şimdi işin biraz daha farklı boyutuna getireceğim. En başta dedik ya iman. İman adamı değiştirir. İman melekleri çeker. Melekleri çeker. Sen evde tek başına olduğunu zannedersin. İmanlı bir şekilde bir zikir getirsen melekler etrafında halka oluşturur. Sen göremezsin. Melekler orada ama. O meleklerin gelmesini hissedecek imanı Allah bizlere bahşetsin kardeşler. Bazen bu kelimeyi söyler söylerken bile Allah da biliyor kendi nefsim adına ben utanıyorum. Allah diyorum o imanı başta bana ve sizlere nasip etsin. Eğer o iman olsa kardeşler inanın, inanın yerimizde duramayız o iman olsa meleklerle arkadaş oluruz, dost oluruz. Mısır'da Halid İstanbul'u var biliyorsunuz. Halid İstanbul'u meşhur 1980'li yıllarda Enver Sedat'a suikast yapan yiğitlerden birisi. Halid İstanbul'unun bir arkadaşı var. Abdurrauf adında. Abdurrauf. Bu zat Mısır'daki zindanlarda 13 sene yapmış. Çok işkence çekmiş. Bir gün onu evlerine çağırıp diyorlar ki ne Ey Aburaf bize melekleri anlatsana. O öyle bir melekleri anlatıyor ki ne dinleyen kişiler diyor ki ne, biz bundan önce meleklere iman konusunu meleklere iman ne sırasını bilmiyorduk. Bizler meleklere imanı Aburaf'tan öğrendik diyorlar. Adam melekleri anlatmaya başlayınca diyor hüngür hüngür ağlardı. Mısır'daki işkencelerin diyor işkence. Onu almışlar Filistin askısına. Filistin askısıyla asmışlar. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Elleri şöyle geriden bağlayıp aradan tahtayı geçiriyorlar. Onda sonra seni havaya kaldırıyorlar ve saatlerce böyle duruyorsun yüksekten. Elektrik vermişler. Sırtını şöyle bir açtıklarında vücudunda sigara söndürülmedik en küçük yer bile olmamış. Her yer sigara. Söndürülmüş resmen. Sırtı dolu. Her yeri izlerle kaplanmış. Demişler sen bu kadar işkenceye nasıl dayandın be adam dediklerinde ben meleklerle tanıştım diyor. Ben meleklerle tanıştım. Meleklerle tanışınca Artık işkencelere aldırmaz oldum. İşkenceciler gelirdi bana başlarlardı işkence etmeye. Belli bir sayıdan sonrasında ise diyor bakardım ki diyor melekler gelirdi. Ondan sonra hissetmezdim artık. Melekler gelirdi. Ben de artık diyor unuturdum. Görüyorsunuz değil mi kardeşler? İnsan meleklerle tanışsa asla ve asla yalnız yalnız olmaz. Melekler insanları yalnız bırakmazlar. Tek başına kaldığın zaman diyeceksin ki ne, Rabbim melekleri benimle beraber diyeceksin. Zeynep Gazali Rahimahullah. O da bir kadına düşünün ki 500 sopa vuruyorlar. Bir kadına 500 sopa vurulur mu? Düşünün. Bu kadına 500 sopa vuruyorlar. Kendisine diyorlar ki ey Zeynep sen nasıl dayandın? Vallahi diyor belli bir sayıdan sonrasını hissetmiyorum. Onlar vurdukça Allah diyordum Onlar vurdukça La ilahe illallah diyordum ben diyor. Vurdukça Allah diyorum Vurdukça Allah diyorum Ondan sonrasını diyor. hissetmiyordum Allah kardeşler Allah İman İman olduğu zaman insan kainata meydan okur Ama biz imanın Kıymetini değerini bilmiyoruz kardeşler İnsan imanlı olsa var ya Allah destek verebiliyor musunuz bir tane kadın var kocası vefat etmiş çocukları var kadın hiç okuma yazma hiçbir şey bilmiyor okuma yazma bilmiyor kadın gidiyor teyiplerden o zamanlar eski yıllardan bahsediyor 1990-95'li yıllar kadın teyipten dinliyor sohbetleri etrafına kadınları topluyor Allah'ın dinini anlatıyor birinden güzel bir söz düşse insanlara anlatıyor kadının o mahallede hidayetine ermediği bir tane insan kalmıyor yetmiyor Kadın parasını biriktiriyor. Zor imkanlarla zaten hayat hayatını sürdürmeye çalışıyor. Evinin avlusuna küçük bir mescit yapıyor. 90 90 95'li yıllarda PKK tarafından el bombası atılıyor mescidine. Niye? Anlatmayacaksın Allah'ın dinini burada. Gündüz polisler sıkıştırıyor. Gece PKK sıkıştırıyor. Ama Allah'ın dininden vazgeçmiyor, anlatmaya devam ediyor. Rabbim bana yardım eder diyor. Ve Allah'ın dininden tavizsiz bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Her gelenler bir şeyler veriyor, İslam anlatmaya çalışıyor. Ne duysa anlatıyor, ne duysa anlatıyor. Böyle insanlar meleklerle beraber olmayacaktı kardeşler. Ben, sen mi? Beraber olacağız. Allah'ın dinini anlatmaya bakın. Allah'ın dinini yaşamaya bakın kardeşler. İşte insan böyle hayat sürerse Allah'ın izniyle melekler yakınlaşır. O nasıl melekler yaklaşıyordu? Sana da yakınlaşır. Bugün biz rahatsız oluyoruz. Hemen psikoloğa gidiyoruz değil mi? Ne oldu? Çok fecih psikolojin bozuldu. Gidiyorsun, 50 milyon, 100 milyon verdiğin zaman rahatlıyorsun. Halbuki Allah öyle bir psikolog şeyi vermiş ki, öyle bir terapi vermiş ki, iman terapisi. Senin şu kalbinde iman olsun var ya, psikoloğa gitmeye gerek yok. İnsan psikoloğa gittiği zaman kardeşler, o insan bir durup düşünmesi lazım. Ben de iman var mı ya? Ben Müslüman mıyım? Eğer ben imanı yaşasaydım psikoloğa gerek kalmazdıyken. Demek ki ben yaşamıyorum ki onca bir psikologlara gidiyorum. Yanlış yapıyoruz kardeşler. İmanı sadece namazda gösteriyoruz. İman her yerde göstermemiz lazım. Her yerde gösterirsek o zaman inşallah Rabbim bizlere yardım edecek. Son bir şey. Usaid melekleri kendisine çekti değil mi? O Usaid'in bize üç tavsiyesi var. Üç tavsiyesinde diyor ki ne? Ya hayatta olduğum sürece devamlı olarak üç şey ile meşgul olabilseydim o zaman cennete gideceğime kesin emin olurdum. Hayatta olduğum sürece üç şeyi yapsaydım cennete gideceğimi o zaman kesin ümit ederdim. Birincisi Kur'an okumak ve Kur'an-ı Kerim dinlemek. Kur'an-ı Kerim'e hatmedip de manasını bilmek değil, manasını anlayarak da. Onun için bu Ramazan'daki programımız nedir? Kur'an'ı anlama olacak özellikle. Hatmetmek önemli değil. Önemli olan anlamaktır kardeşler. Anlasan yeter. Onun için de bak bu adam Kur'an-ı Kerim okuyor melekler geliyor. İkincisi Efendimizin mübarek sohbetlerini dinlemek. E, peygamber vefat etti o zaman sohbet meclislerinden ayrılmamak. İki imkan da şu an elimizde var. İki imkan da elimizde var. Üçüncüsü bir cenazenin başında bulunup kabri ve sonrası hayatı düşünüp ibret almak, tefekkür etmek. Kabir gelecek. Ona bakacaksın. Ölüm sonrasını düşüneceksin. Eğer ben bu üç şeyi yaşasaydım cennete gideceğimi emin olurdum. Allah'ın izniyle değil. Bakın bunlar bizim içinde geçerli kardeşler. Kur'an-ı Kerim önümüzde Allah Resulü ve Sellem dini anlatılıyor. Elhamdülillah ölüler de var. Ölüm sonrası ayeti tefekkür edecek. Aklımız da var. Allah Azze ve Celle böyle bir iman nasip etsin ki melekleri ayağımıza getirsin. Melekleri bizlere yoldaşılsın inşallah. Rabbim melekçe bir hayat yaşayıp cennete gitmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim hiç olduğumuz günahları affeylesin. Rabbim gaflete düştüğümüz günah, isyan çukuruna düşmüş olduğumuz o yerlerden bizi bir an önce çıkarsın. Tekrardan Allah'ın yoluna döndürmeyi bizlere nasip etsin. İnşallah emmi subhaneke Allahumma bihamdik neşhedü en la el